Hikmetler Kamerad dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Etamcı Bejliol hocamız bize birkaç haftadır tasavvufi sırlara başlamıştık. Tasavvufi sırlardan bahsediyorlar. Makam kelimesine gelmiştik. Tasavvufta makam nedir? Tasavvufi sırlı olarak makam nedir? Hocamız oradan devam ediyordu. Muhterem hocam dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani tasavvufta makam nedir? Buyurun efendim. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve's-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim bu makam bir de mukam kelimesi var Evet. mukam yani müdhal idhal muhreç ihraç manasına gelen bir kimsenin bir makamı kazanması o makamı oturması evet ancak Allahü Teala'nın o kimseyi o makamda ikamet ettirdiğini o kimsenin görmesi suretiyle mümkün olur Böylece o kimse işini sağlam temeller üzerine bina etmiş sayılır. Evet. Yani Allahü Teala nasip ederse makama yerleşirsiniz. Etmediyse yerleşemezsiniz. Şu onu söylüyorum bu müdhal ve muhraç diye az önce söylemiştim ya. Evet. İmam Kuşeyri ifadesi bu kullandığım ifade. Ve Rabbi edhilni mudhali sıdqin. Girişten bahsediyor. Ama sıdk ile ve da sağlam bir giriş... Evet. ...makama... ...ondan sonra... ...rabbi edkili mutkharcide... ...ve ahiricini muhreca sıdkın... ...çıkartık yerinde beni... ...sağlam ve sıdk ile çıkarıyor... ...bak dikkat evet. edin... ...girmek ve çıkmak... ...girme olayı ve çıkma olayı... ...girme ve çıkma olayı... ...bize makamdaki... ...tekamülü gösteriyor... ...makamın içinde... ...bizim doğuşumuzu döllenişimizi oluşumumuzu oluşumumuzun tekamül etmesini, tekamülümüzün zirveye çıktıktan sonra artık olgunlaşan meyve sen koparmazsan da kendiliğinden düşer. Kendiliğinden düşür, evet. Artık orada fani olursun, mevüt ve ölüm meydana gelir. Ondan sonra yeni meyveler açmak üzere... ...yeni bir mahar mevsimine... ...şecere, ağaç bekler... ...ve çiçeklerle beraber... ...Mevlana'nın divanı kebirindeki çiçekleriyle beraber... ...yeni bahara doğar. O çiçeklerden de yeni meyveler... ...meydana gelecektir. Yani bu... ...efendim söyleyeyim... ...algoritm... Evet. ...değişime sabit yitim... ...Allah merkezde değişkenler çevrede. Bu bir algoritmadır. Allahü Teala bunu bütün kainatta kullanmıştır algoritmi. İllallah sabitinin etrafında la ilahe dönecek. Biz ilahiyi etrafında Allah'a döndürüyoruz. Nefsimiz Allah olmuş. Allah'a da onun etrafında döndürüyoruz. Allah nefsimize göre şekilleniyor. Halbuki bizim çevremiz, nefsimiz merkez olan Allah'a göre şekillenmesi yani İslam olması lazım. Allah'a teslim olması lazım. Bu devirde bu algoritim bozulmuştur. Kainata yaratılış, la ilahe illallah tevhidine aykırı bir yaşayış düzenimiz var bizim. Ne zaman tevhide ulaşacak? Hareketlerimiz, düşüncemiz, kalbi sizlişimiz, nefsimizin arzuları ve şehvetleri, yaptığımız konuşmalar, kaviller, kelamlar ne zaman la ilahe illallah diyecek? Ben gâle la ilahe illallah tekâle cennet. Tamam, hadis bu. Düşüneceksin la ilahe illallah diyor mu? La ilahe illallah da Algoritim Allah sabitinin etrafında ilahi nefsi dönecek O Allah'a göre Nefsimiz şekillenecek evet. Ortadaki sabit Ve bu şekilde Bir tamamlanma olduktan sonra Oradan Çıkacağız bir başka Makama gideceğiz Orada da başka yapılanma var O yapılanmada ...Allah'ın nasip ettiği kadar oluyor... ...Allah ne kadar verdiyse o kadar öyle oluyor... ...Allah'ın bize doğuştan verdiği... E, ...Arke denilen... ...Ain denilen... on ...Meleke denilen... ...Kabiliyet denilen... ...Potansiyel denilen yapı neyse... teslimizine ne kadar büyük yarattıysa... ...o tesli kadar su alabiliriz... ...kimesine Allah küp vermiş... ...evet... Kimi vagon vermiş, kimine büyük barajlar vermiş, kimine bardak kimisine kanıda. bardak vermiş, kimisine damlalık vermiş kimisine de. Evet. Biz acaba hangisindeyiz? Ona bir itirazımız yok. Kim yerde biz bazı makamlara damlalık gözüküyoruz, bazı makamlara çıkıyoruz. Orada kendimizi efendim bir vagon gibi büyük görüyoruz. Bazı yerlerimiz var, bazı makamlar orada baraj gibi görüyoruz. Bazı makamlar var, kainat gibi gözüküyor. Bazı makamlar var hiç anlamıyoruz. Kainatın da ötesinde. Her makamda aynı cesamette değiliz. Evet. Aynı potansiyelde değiliz. Beni Allah sabırda %62 yarattı. %60 veremem. Ama merhamette Allah beni %97 yarattı. Bak dedi aynı değil yani. Acaba cesaretle ne kadar yarattı? Cesaretle de, de %41 yarattı. Potansiyel öyle vermiş Allah. %41'e tamamlanınca Cesarette Kemal yermiş oluyor. Sen de yüzde seksen dört cesaretin var. Benden iki misli. Sen cesur değilsin. Niye? Allah seni yüzde doksan bir yarattı. Sen daha yüzde seksen dört değilsin. Açığın var. Yüzde de açık var. Tamam, haklısın. Sen de evet. tamamlanmadın. Ben yüzde kırk birin tamamladım. Yüzde seksen dört de sen benden üstünde değilsin. Ben senden üstünüm. Ama yüzde doksan biri sen tamamlayınca kendi erkeni, kendi aynını, kabiliyetini, potansiyelini Kinetize edip gerçekleştirdiğin zaman tamamladıktan sonra sen benden üstüne oluyorsun. Nihai üstünlükte Allah'ın takdiriyle. Tabii. Ama oraya ulaşmak bizim kesbimizde. Biz o kesbi göstermezsek Allahü Teala o potansiyellerimize bizi ulaştırıp kinetize etme, gerçekleştirme, realize etme imkanı sağlaması söz konusu değildir. Allahü Teala önce kulum diyor. Bana bir karış yaklaş ben sana bir kuzak yaklaşacağım diyor. ...bana sen... ...yürüyerek gel... ben sana koşarak Bak, ...bir adım gel, ben sana on adım geleyim diyor. Evet. Sen bana yürüyerek gel... ...ben sana koşarak gelim Sen bir davranış sergile... ...ciddiyet ve irade göster... ...ben sana... ...senin bana yaklaşmaktaki gösterdiğini... ...iradenin on misliyle sana cevap vereceğim... ...diyor, on misliyle. Evet. Cuma namazını kıldıktan sonra... ...bir, bir Kur'an kursuna yardım... ...yanımda da... ...işte... Abdullah Efendi vardı. Abdullah Efendi ya yardım edeyim dedi cüzdanını açtı. Böyle 20 lirayı çıkarttı verecek. O 20 lirayı çekerken ikinci bir 20 lira var. Onu da çekti dışarı. Çıkmadı ama onu da çekti. Öbür 20 lirayı. 20 attı. Ya bu 20 lira dedi. Bu 20 cüzdanından dışarı çekti dedi. Bunu da atayım dedi. Çekerken bir de baktı. Onun içinde bir on lira daha varmış. Hadi sen de gel dedi. Bak 20 verirken 50'ye çıkarttı. Şu ömert ya. E, potansiyellerin gelişmesinin güzel bir örneği bu. Evet. Her konuda böyle. Her konuda böyle. Tabii bazı potansiyellerimiz çok kapalı. Açılmayı bekleyen potansiyeller var. Açılmış potansiyeller var. Gelişmiş potansiyeller var. Kemalat'ın zirvesinde potansiyellerimiz var. Ama her biri ayrı ayrı alanlarda... Kimi kanaat alanında, kimi sabır alanında, kimi cömertlik alanında, kimi cesaret alanında, kimisi merhamet alanında, kimi af ve bağış alanında. 99 tane isim, 99 tane sıfat değil mi? Tabi hangisinde ne kadarız? Ve ne kadar olmamız lazım? Bu açılımlar nasıl? Ve hepsini açmayı sağlayan aşktır. Ve aşkın olduğu yerde acı çekmek vardır. Acıları... Yani, yani senin aşkın beraber acı çekmek varsa o aşk sahih aşktır. Aşk ile beraber acı çekmek yoksa senin o aşkın sahih olmayan bir aşktır. Yani e, mecazi aşktır, metaforik aşktır, mutlak absölü lağ değildir. Mutlak aşk değildir. Acı ve aşk ikisi aynı anda beraber bir arada olacak. Onun için aşk arttıkça çile artar. Delilimiz şu hadis-i şeriftir. Eşeddül belâ-i alel-enbiya, evliya, sümme sârihin, sümme fesümme. Belanın, acının en şiddetlisini peygamberlere çektirir Allah. Ondan sonra evliyalara çektirir. Çünkü en büyük aşkı peygamberlere sahip değil mi? Evet. En büyük aşk. Tabii. Ona bir izah ve cefanın en şiddetisi onlara gelir. Ben aşıkım deyip de başı beladan, sıkıntıdan, cefadan, dertten uzak kalan insanın aşkı sahih bir aşk değildir. Evet. Aşk belayı cezbeder. Bunu çok ince düşünmek lazım. Hem aşk çıkayım diyorsun hem de böyle rahat, comfort, comfortable bir hayat, dolce vita, tatlı bir hayat yaşayayım diyorsun. Böyle bir şey olmaz. Rıza makamı da belalardan zevk duymaktır diyor. Belalardan yok. Oh, beladan zevk duymak. Evet rıza makamında. E, bela çünkü derdim bana derman imiş diyor. Tamam. Hacı Bayramı Veli. Derdim içinde buldum ne bulduysam diyor. Niyazlı Mısır'ı. Evet. Evet Muhtemelen Hocam. Biz tabi haram lokma yediğimiz için tabii, bunlar... dertlerimizle hesaplaşamıyoruz. Tabii. Dertlerimizi taşıyamıyoruz. Altında Kuş eziliyoruz. Kuşatamıyoruz. Evet. Yani kendi talebelerimden örnek veriyorum. Hayatın altında ezilmiş. Elimi uzatıyorum. Tut elimden seni ayağa kaldıracağım diyorum. Hocam diyor. Ya ben Allah bana kilidimi Allah açar benim diyor. Benim kilidimi Allah açacak diyor. Ya sen Allah'ı göremedin. Allah'ı bulamadın. Ulaşamadın. Onun için kilidin açık değil kapalı. Ve... E, kesin yorulmaya devam ediyorsun Kendi açma imkanı He, da yok ya e, Sana söylüyoruz bak bir adres var Bir müşid-i kamil var Müşid-i kamilin gösterdiği yola Seni iletmeye çalışıyorum Uzat seni elini uzat Seni o ele götüreceğim O el peygamberin el, eline götürecek Peygamber de Allah'ın eline İnnellezine yubayina İnne ma Allah. Resulullah'a biat değil Allah'a biatı götürüyorum evet. Ama sen Dıştan anlayamıyorsun bunu tartamıyorsun Yok diyor ben Allah'ın elini tutacağım Ama tutacak kabiliyet yok ki sende Kabiliyetini açmak lazım Seni götürebilmek lazım Tutmak lazım Yok diyor e, Kendin bilirsin Evet Yani Mürşid-i Kamiller Allah değildir Ama Allah'a açılan kapılardır Dolayısıyla sen o kapıları kapatırsan Allah'a giden yol da kapalı demektir İlla ki Mevlam baypas yapa. Evet. Kestirme yol. Olur mu? Olur. Evet. Makam kelimesine devam edersek hocam. Buyurun. Şimdi Üstad Ebu Ali Dekkak şöyle buyuruyor. Diyor ki Vasitî Ebu Bekir Vasitî Nişabur şehrine geldi. Ebu Osman El-Hiri Hazretlerinin müritlerine dedi ki, ey kardeşler Şeyhiniz Ebu Osman size neyi emrederdi? Yani en çok yapışın dediği neydi? Onlar da Allah'ın taatine ve Allah'ın ibadetine yani emir ve nehirlere tam boyun eğmek ve namaz, oruç ve zikir bunlara da sımsıkı bir şekilde sarılmayı emretti. Yani Allah'la Allah arasındaki münasebetler ve Allah'la kul ile Allah arasındaki münasebetleri sağlamlaştırmak, kullarla kul arasındaki münasebeti de Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlamak bize bunu öğretti. Evet. Allah hakkı, kul hakkı. Bunlara dikkat edin dedi. Bunun üzerine Ebubekir Bekir Vasiti dedi ki, Şeyhiniz böyle söylemiş ama keşke amele, pratiğe sıkı bir şekilde sarılın. Fakat bu ameli, bu dini, İslam'ı yaşamayı ve tatbik ettireni Allah'ı görerek yaptığınız amelleri görmez hale geliniz dese daha da iyi olurdu. Yani ben itade ediyorum, ibadet ediyorum deyip kendi üzerine almadım. Bunu yapma fırsatı, gücü, aşkını, şevkini bana Allah verdi. İbadeti Allahü Teala verdiği şevkle ben yaptım noktasına gelseydiniz diyor. <gülüyor> Kendinizi kaldırsaydınız diyor. Amelinizi görmez hale gelseydiniz. Yapmadım, yaptırıldım yaptırdım. moduna girseydiniz diyor. Evet. Allah lütfetti, yaptık. O da Allah yani. lütfetti, verdik. Allah lütfetti, namazımızı kıldık. Yani ben bana kalırsa ben namaz kılan bir insan değilim. Allah'ın lütfuyla, bana vermesiyle, nasip etmesiyle, yani kendi amelinizi görmek suretiyle bir tür benperest, bir tür ibadette egoizm noktasında takılmış kalmışsınız demek istiyor. Evet. Yaptığınız amellerden kaybolunuz. Yani amelleri ve amellerdeki kusurları değil de, Sadece bu amellerin vallahu halakakum ve ma Allah sizi de yarattı. Yaptığınız amelleri, yaptığınız işleri de yarattı. Evet. İşte keşke bunu görseydiniz. Amelleri yaratan Allah'ı düşünseydiniz. Ve bu şekilde yaptığınız amelleri bir kenara bakıp Amellerin sahibinde gayip olsaydınız. Amellerin sahibi evet. Amellerden kaybolup amelleri nasip edende kaybolsaydınız. Ebu Bekir Vasit'i bu müritleri kendini beğenmişlik ve gurura kapılma halinden korumak maksadıyla bu sözü söylemiştir. Yoksa amelin kusurlu olması mühim değil. Manasını kastetmek veya herhangi bir edebin ihlal edilmesini caiz görmek için bu sözleri sarf etmiş değildir. Evet. Efendim... Makam düzenli ve disiplinli bir gayret sayesinde halin istikrar ve sürekli kazanmış şeklidir. Evet. Yani hal sürekli olursa makam olur. Bununla beraber, bununla beraber ancak bu hallerin hepsi değil de bir kısmı sabitleşir makama dönüşür. Evet. Her hal makam olmayabilir. ...halde kalır makama yükselmeyebilirsin... Evet. ...mesela... ...arada sırada... ...işlediği günahlardan dolayı pişman olan... ...bir derviş... ...bir salik... ...disiplinli ve düzenli çaba ile... ...pişmanlık duygusunu sürekli... ...kalıcı duruma getirince... ...bu hali makama dönüşmüş olur... ...yani bir suç işliyor... ...onun arası boynu büküyor... ...ya Rabbi diyor ağlıyor... Bunları yapıyorum, elimde değil. ...gücüm yetmiyor. Affet ne olursun? Ben eksiyim, noksanım. Bu benim noksanım. Beni böyle bu halimle kabul et." diye her işlediği günahtan sonra bu samimi hal meydana geliyorsa işte bu meydana gelen hali makamdır diyor ha, Azizeta. Sürekli kabul ediyorsun ama evet. bütün işlediği günahlardan ara sıra da ara sıra işlediği günahlardan dolayı. Evet. Seyrisülük, yani inisiyasyon, yani Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanma. Kalp, ruh, sır kafi, akfa, nefis, cezet nefis, ispat. Dört tane de mürakabe Allah'a kavuşmak değil. Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır olmak. Evet. Bittiği zaman bunların hepsi mürakabeyi muhabbette, o zaman derviş olunuyor. 1987'de muhterem... Mürşidi Kamilimiz Musa Topbaş Efendi Hazretleri Son dersi verdi Allah rahmet eylesin Rahmetullah aleyh Hacı Gedikli Efendi gönderdi Son dersini Musa Efendi versin dedi Geldim son dersi verdi Allah'ı sevmek dersi Sene 87 Cebeci Hoca dedi Şu anda sen dedi Bu dersi sana verdik Şu andan itibaren Derviş oldunuz tebrik ederim dedi Efendim ben 10 buçuk yıldan beri Bu kalplu Dersleri çektim ben derviş değil miydim Efendim dedim Hayır dervişe benzeyen idin Yani Müştebih derviştin dedi Şimdi derviş oldun dedi 10 sene sonra Yani evet, seyirüsülük e, Formal, sanki. şekli seyirüsülük Bitti hmm. en son hmm. Murakabeyi muhabbet dersi verildi Şimdi dervişe benzeyen Olmaktan kurtuldun Dedi Evet. Sonradan anladık ki Aka Kara Ak denmedikçe de Dervişlilik olmuyormuş Herkes tarafından Dedikodusu yapılan bir adam haline gelmeyince Dervişlilik olmuyormuş Yıkımlara Dostların ihanetine maruz kalınmadan Dervişlilik olunmuyormuş Ve en ha Hakaretleri kaldırabilme gücüne sahip olmayınca dervişlük olunmuyormuş. Eskiden o hallerin hiçbiri yoktu. Şimdi istediğin kadar dedikodu yap. Bir misin bir şifa edetim. Dedikodu yapıyor. Etem Hoca sen yalancısın diyor bana mesela. Ben de diyorum ki teşekkür ederim diyor. ama az söyledin. Ben iki kere yalancıyım ya. Sen birini tespit ettin öbürünü ben biliyorum. Estağfurullah hocam. Sen sahtekarsın Etem Hoca diyor bana mesela. Ben diyorum ki ben iki kere sahtekarım. Doğru söyledin. Tebrik ederim diyorum. Tebessüm ederim. Dervişlik buralardan başlıyormuş hepsine... ha, Hepsini hazmedeceğiz Hazmetmek Diken yani. yiyen deve gibi olacağız Ve yüzümüzde gülecek böyle Hallazi Mansur idama giderken Taş atılıyordu hep gülüyordu değil mi? Evet Şibli gül attı ağladı Ağladı orada Dikenlere ağlamadı evet, Güle ağladı Gül niye ağlattı acaba? Bir saat konuşalım şimdi Evet ama şimdi ara vermemiz gerekiyor. <gülüyor> evet vakitte dolmuş. Evet, Sözler ederim. güzel akıyor gidiyor da. Allah razı olsun hocam. Vayicim, bunları <gülüyor> konuşuyorum daha iyi. Samimi <gülüyor> söylüyorum. Yani, be, be, beni bilirsin yanımda Allah benim evladım sen. 26'da canım. seneden beri yanımdasın. Allah razı olsun hocam. Bu anlattığım haller bende hiçbirisi yok. Estağfurullah. Samimiyetle söylüyorum. Estağfurullah hocam. Ne olacak benim bu halim? Allah razı olsun hocam. Muhterem dinleyenlerim. Konuştuğumuz konular makam hal. Hali, evet. Bunları inanın. Tasavvufun ıstilalarından bahsediyoruz tabii, evet. Tabii. Yani şimdi anlatıyoruz vahtiyim de. Bu anlattıklarımın fakir kendimde hiçbir şey yok yani. Yok yani bakıyorum. O şöyle latif olsun tevazu olsun diye değil yani. Haki işin hakikati bu. Onun için dinleyicilerimiz bu fakiri dinledikten sonra, ya Rab. Etem Hoca'da olmayan bu güzelliklere Etemücuda nasibet ve bütün ümmeti Muhammed'e ihvanına nasibet diye böyle bir kolektif dua yapılırsa ümidim onların günahsız ağızlarından çıkacak dualara bağlı gibi gözüküyor. Kendimi öyle görüyorum. Estağfurullah. İşin Biz, gerçeği bu. Bizler de dua bekliyoruz. Evet. Buyurun sayın hocam. Efendim. Seyrü süluk yani savufta kalp manevi, ruh seri, manevi ahi, ahva, inisiyasyon manevi yolculuk bir şeyhden ders alma olayı bir anlamda insanın ta yaratılışında aslında var olan iyi huy ve doğuştan getirdiğimiz iyi huy ve temiz duyguları kalıcı ve sürekli hale getirmektir Hı, sürekli iyilik herkes var. de var katilde bile iyilik var Kötü de bir ama kalıcı değil Seyri sülük yani bir tarikata girdik Bir şeyhten ders aldık Ve zikir söküyoruz Bu geçici iyi huylarımız Doğuştan gelen sabit Onları Daha çok aktive etmek Bu, bu olay bundan yani ibaret. O duyguları gidip geliyor ama onlar sabit Sabitler değil yani. yani sürekli iyi olmamız lazım Sürekli, evet. sürekli iyi olma Makam yani, bu evet, olmuş makam. Yani Seyri sülük bu oluyor manevi eğitim Evet bu da haller arada bir gözüktüğü için iyilik hal oluyor. Sabitleyince o iyiliklerimiz makama dönüşmüş olması gerekiyor. Makam sayısı kaç taneydi içeyim? Yetmiş. Evet. Başı tövbe sonu kulluk. Kulluk. En son kul oluyoruz. O zaman girdik uğraşıyoruz. Bizim şeyhimiz Gavuz'tır diyor. Bütün diyor her şey onun şeye, üzerine iner diyor. O bütün dünyaya dağıtır diyor. Tabi adab kitaplarında kendi şeyhini gavus olarak bilmeyen, kendi şeyhini zamanı kutbu olarak bilmeyen istifade edemez. Buna kendini inandırması lazım bir insanı. Evet. İnandırmazsa yol alamaz. Bazı savufu cemaatlerde böyle bir gavus hastalığı var. Yani tamam, Gavuz tamam, gavus tamam. Yani bunu böyle öde, mikrofonlarla, anonslarla duyurmanın, Anlıyoruz ki bir metafizik Manevi benlikle alakası Bir yönü var yani bunun Olabilir ama ilan etmek Gerekmez bunlar Bazı insanlar daha çok keramet türü şeylere meraklı oluyorlar yani. İşte ondan sonra tısavvufun adı Kötüye çıkıyor ben hangi tısavvufu anlatıyorum evet. Onun için Bu tısavvufa girecek insanın Önce bir şeriat ilmini bilmesi lazım evet. Cahillerin doldurduğu bir e, Okul haline geldi terkatler şimdi Maalesef. Onların kırdığı, yıktığı çamlar bilmem bir şey görürüz. Biz bile çam bile deviriyoruz. Biz bile. E onların da yani ne olacak bilemiyorum. Yani ilk ihanet eden yine biziz. Yani, biz ihanet ediyoruz. Yani bu istikamet yönünün daha fazla ön plana çıkarılması gerekiyor tabii. Istikamet. Bizim Hacı Bayram camisinin oradaki derüş kıraathaneleri var. Derviz kıraathanelerinde kerametten başka hiçbir şey konuşulmuyor. Ve konuşanlar da Tembel hanelerde oturan tembel dervişler konuşuyor. Aksiyon halinde, hareket halinde, hizmet halinde olanlar... ...hiçbirisinin ağzından da keramet çıkmıyor. Bu da beni çok düşündürüyor. Demek evet. ki tembel kalmak, su gibi hareketsiz kalıp donuk kalmak... ...kirlenir insan. Evet. Mikroplanır, içilmez hale gelir. Kokuşur, pis kokular neşeder. İşte bu tembellerin durumuna benziyor. Halbuki orada Hacı Bayram Cami için orada toplandın bu gibi benim şeyhim bu kerameti gösterdi, Kavustu bilmem neydi, ya bunlar okumayı bırak da orada aç İsmail Akıbursi'yi tefsirini... aç orada İmam Gazali'nin ihyasını, aç orada Buhari'yi şerifi, aç orada Şifai şerif Kadı yazın onu, aç Mesnevi şerif, bunları okumasını yapın ya, anlatacak bir hoca olsa bile kuru kuruya okuyun İmam Rabbani'nin mektubatı, kuru kuruya onu oku, hocam anlamıyor, anlamasan da oku, Abdulhakim Arvasi hazretlerin ne diyordu? Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını biz anlamıyoruz diyordu. O zaman niye okuyoruz efendim? Bereket olur diye. Hani okuması Allah dostunun kelamlarını okumak bereketi yol açar. O bereketi kazanalım diyor. Yoksa biz anladığımız yok evladım mektubatı diyor. Anlayan adam böyle söylüyordu. Yani ki, Anlamayanın hali ne oldu? Abdülhakim Arvasi yani. Tabii, onun, tabii, alim, alim, bir alim bir adam. Bereket başka bir şey değil. Anlamıyor olsun bereket. Anlamıyorum dediğin yerde ruhun tekâmülü vardır. Aklım evet. Aklın bittiği yerde ruh tekâmülü olur. Aklın olduğu yerde nefsin tekâmülü olur. Evet. Ve laf aslında tam hakikatin tecellisi. Boşuna söylemiyor onu. Ruhumu tekamül ettirmeye çalışıyor... Kur'an okuyorum. Manasını değil. Ruhum ruhum okunan Kur'an duyabiliyor mu? Aklım duysun, okuma yapıyor, tamam. Peki ruh okuma yapıyor mu? Ruh okuması diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim tefsir yapmayı putlaştıran insanlar, akademisinde görüyoruz, evet. Kur'an'ı putlaştırmış. Kur'an Allah değildir, Allah'a götüren araçtır, o aracı amaç yapma. Nehkem cennette Kur'an okuma yoktur. Yasin Suresi, Vaka Suresi, Rahman Suresi, zevk için okunacak o da. Amaç olsaydı olurdu. Evet. Öte yandan hal ile makam arasında bazı farklar bulunduğu kabul edilmiş. Genellikle sevinme hali, üzüntü hali, rahatlama hali, sıkılma hali. Böyle bu duygular var. Bir de zühd hali, dünyaya rağbet etmeme hali. Sürekli tövbe, günahlarımdan uzak olayım bilinci. Katlanabilmek, sabretmek yükleri dikenlere taşıyabilmek, sürekli Allah'ın önünde ezik olmak, teşekkür etmek ve dini ciddiyet, samimiyet ve takva ile yaşamak gibi dini ve ahlaki ilkeler makam olarak adlandırılmıştır. Yani üzüntü, rahatlık, sıkıntı gibi hallere, durumlara hal denmiş tövbe, sabır, şükür gibi takva gibi ahlaki ve dini ilikelere de ...makam adı verilmiştir. Serraç... ...Ellüma Adli Eserinin... ...65. sayfasında... ...İmam Kuşeri ile... Er ...Risalesinin 191. sayfasında... ...bu tanım veriyor. Yani sevinç üzüntü gibi şeyler... Hal psikolojik, olarak, hal olarak ...psikolojik hal, hal, hal, hal deniliyor. De, evet, durumları. Ve amele yansıyan... ...göze görülür... ...sabitliklere de da ...makam, makam adı var. verilir. Böyle bir görüş de var. Evet. Hal ile makam arasındaki... ...bir fark... Hal ilahi bir lütuf olarak görülür. Allah tarafından sen istemesen de veriyor Allah. Makam işe biraz çalışmak lazım. ...evkulum bana bir adım gel, sana on adım geleyim. Olayıyla, paranteziyle anlattığımız, hadi şeriteki onunla anlatabildiğimiz bir yapı. Birinde gayret var. Yani çalışarak bir süreç içinde kazanılması. İşte hal Allah veriyor. İşte o kadar. Allah bu hali nasip etti. Evet. Mesela muhterem mürşidi Kamil Efendi Mevlana ile ilgili konuşma yaptı ve dinledik değil mi evet. Bir benim ruhuma kalbime özüme hitap eden yönü vardı yaklaşık o 45-50 dakika içerisinde kalbime ve ruhuma etkileyen ödüyo vizual olarak duymaya hitap eden ve görmeme hitap eden yaklaşık ondan fazla kabiliyetsizliğimle hal yakaladım. Benim için o süperdi. Gayet süperdi. Bir de benim e, görmeme değil de duymama ve aklıma hitap eden yön vardı. Direkt kalbe ve aklıma hitap eden, aklımı aydınlatan orada da pek çok Hepsi aydınlatıyor da bir tanesi daha fazla aydınlattı. Evet. Ne demiştik orada? İşte Yaman Dede, Abdülkadir Keçici oğlu, Bazen talebeler görürlerdi ki elini duvara yaslamış, başı önde eğik. O şekilde kımıldamadan duruyor. Hasta gibi yani. Hasta, Hasta gibi. gibi. Evet. Talebeler yaklaşıyor sık sık oluyor bu hal. Hocam hastaysanız sizi hastaneye götürelim diyor talebeler. İmmat-ı Bukul talebeleri. Yani. Evladım ben Resulullah'ı hatırladığım zaman bana böyle bir hal geliyor. Bütün gücüm, kuvvetim kayboluyor. Onun için duvara yaslanma ihtiyacı hissediyorum diyor. O kadar aşık yani. O kadar <gülüyor> aşık. Bundan yani bütün bir sohbet etkiledi. Mürşidi Kamil konuştu. Bütün sohbetten etkilendim. Gözümü ...kalbimi, kulağımı, özümü... ...bir an bile sohbetten ayırmadım... Evet. ...dinledik elhamdülillah... ...en çok flash etki... ...Abdülkari Keziceoğlu... ...Yaman Dede'den geldi... ...ve... mürşid Kamil... ...Yaman Dede'nin bu halini anlatırken... ...ki... ...manevi yapısı... ...bambaşka bir güneş gibiydi... ...tamamen güneş... ...bu daha bambaşka bir güneş gibiydi... Onun sohbeti dinlerken bir ekstroversiyal, bir dış afaki yönüyle akılla dinlemek, iki introversiyal, enfüsi olarak dinlemek. İkisini biz dinleyici olarak dinlemiyor muvaffak olursak, hatta yetebe genelohum ennehül hak, hakikati ulaşmış oluruz. Ve sahabe-i peygamberimizi dinlerken bu şekilde dinliyordu. Gözleri ettihiyat pozisyonda bir yere yaslanmadan sohbeti dinler, Nakşibinde adabında yaslanılmaz sohbette. Yaslanılmaz. Etteyatı pozisyonu, hutbe dinleme pozisyonu, sahabe pozisyonu, peygamberimin öğrettiği pozisyon. Yaslanınca sohbet bitmiştir. El diz üzerinde olacak. Evet. Baş öne olacak. Sağa sola bakmak yok. Çünkü namazın içerisinde sağa sola bakmak şeytanın ihtilasıdır. İhtilas. Yani hırsızlama yapması. ...o hırsızlamaya şeytan... ...gözümüzün vizüal... ...açılımıyla sebep oluyor... Evet. ...o zaman göz kısık, kalbe bakıyoruz... ...kulak sohbette... ...ve kalpte Allah'ın huzurunu duyarak dinliyoruz... ...sohbet böyle dinlenilir... ...böyle dinlerseniz... ...ruhunuz da... ...aydınlanır... ...ve aklınız da aydınlanır... Evet. ...sohbet dinlemeyi... ...dervişler bilmedikleri için... ...sohbetten tesir elde edemiyor... ...yaslanıyor... ...bir de sağa sola bakıyor... ...sağını solunu kaşıyor... ...hayır namazın içinde de nasıl oturuyorsan... ...öyle oturacaksın... ...kural bu... ...etteyatide otururken sağa sola mı bakıyorsun... ...orayı buraya kaşıyor musun... ...hiç kımıldamak yok... Evet. ...parmağını kımıldattın sohbet bitti... ...tam asıl kök kural bu... ...ama derişler zayıf olduğu için... ...bu ağır kuralları biz anlatamıyoruz... ...anlatmakta zorlanıyoruz... Evet. Ama böyle ağır anlatmayın... ...vallahi işin hakikati bu kardeşim... ...tam murakıbe, hiçbir şey kımılmayacak. Ne demek? Ölü haline gülüyorsun, öbür dünyaya gülüyorsun, ahiretten sohbeti dinliyorsun. Diri olarak değil, ölü. Ölü, hayata ihtiyacı var demek. Beni ölü halimde diriltecek olan, ihtiyacım olan şey nedir? Sohbetin hayat özelliği. Bomboşum ben, ölüyüm. Ey mürşidi kamilim, konuş. Ben... Ölüm halimi senin sözlerindeki hayatla dirilişe dönüştüreceğim. Dirilt beni. dirildici evet. Diriltici sohbet yap. Sen ölü gibi olmazsan, sen noksanını izah etmezsen, senin bardağını sepetini doldurmazlar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mezarına girerken, orada üstte kapıda bir Molla Camii Hazretlerinin beyti var değil mi? Evet. Ne diyor o ilk tartılık Burası aşıkların kâbesidir. İn makam. Kabe-i uşşak es. Kabe-i uşşak bahşet makam herki nakı samet inca şot tamam. Yani burası aşıkların Kabe'sidir. Ne diyor? Herki nakı samet inca temam şot. Buraya boş sepet olarak, boş ölü olarak girersen ileride sepetini doldururlar, ileride içeride seni diriltirler diyor. Dergaha boş girmek, ölü girmek, şeyhin elinde Gazsalin elindeki ölü gibi olmakın anlamacının bunlar oluyor. Hiçlik makamı, benlik değil, varlıkla değil, yoklukla girmek. O zaman seni inşa eder. Evet. Bunu işte dönüştürüyorlar, efendime söyleyeyim beyin yıkamaydı, şuydu buydu. Neler neler anlatıyorlar. Anlatılmak seni bu. Sen boş oldu, ne kadar boş olursan o kadar doldurabilir şey. Sen kendini boşaltmadan şey sen dolduramazsın. ...boşluklarını, noksanlıklarını tamamlayamaz. Herki ki nakıs... ...ahmet, her ki burada... ...içeri gereken kendini boşaltır... ...bomboşluk ve nakıslığının... ...idraki içerisinde gelersen... ...içeride o boşluğu ve noksanlığı giderirler... ...tamamşot, inca... ...tamamşot, burada... tamam erer diyor. Bunları... sohbet deyince... ...yani sohbet dinlemenin... Adabı kaybolmuş vaziyette. Evet. Sohbete gelindiği zaman hiçbir, hiçbir konuşma olmayacak. Bittiği zaman da hiçbir konuşma olmayacak. Çay içilecek, sohbet yapılacak, sessize dağılacak. Böyle olmuyor. Siyaset konuşuluyor, altın gümüş konuşuluyor, arsa daire fiyatları çolun. Bu o dünyevi işlerin konuşacağı yer değil. Misafir gidersin, misafirlikte konuş arkadaşına uzun uzun konuşun, üç saat. Ama sohbet sadece konuşan, konuşturan, dinleyen hepsi Allah'ta ortak payda da buluşacak. Sen Allah'tan uzaklaşmış oluyorsun. Evet. Ya işte dün akşam onu e, dikkatimi çekti. Yani yere gelmişken söyleyeyim. Buyurun. E, entelektüel bir grup Müslüman. Allah hepsine razı olsun. Güzel insanlar konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Orada dikkatimi çekti yani şuurlu Müslüman kitle var karşımda. İşte bir grup 12 civarında arkadaş vardı. Sorular soruluyor. Sorulan sorular ben öldüm ahirette bana şu sorulacak. O zaman bana şunu anlat diye bir soru gelmedi bana. ...ölünce Allah'ın ahirette bize... ...sormayacağı sorular geldi. Evet. Hadis sahih mi değil mi? Miras oldu mu olmadı mı? Elli vakit beş vakitte indi. Allah'ın öldükten sonra... ...bize sormayacağı sorular... ...Müslümanlar... ...sorulmayacak soruların cevabı içinde okuşuyor şimdi. Merkezde Allah var. Hadi gelin Allah'a konuşalım dedik. Biliyorsun akşamleyin. Evet. Konuşma sırasında... Ya hocam fazla metafizik oldu anlamıyoruz. Konu Allah olunca anlamıyoruz oluyor ve hemen çevreye savruluyorlar. Merkezden çevreye savruluyorlar. Santral bırakılıyor. Sabit merkez. Abi ko sabit merkezden sonra imanını kuvvetlendirdin ne? Amelin sağlam mıydı? Kalite neydi? Makam neydi? Hal neydi? Efendim söyleyeyim bunun hesabını ver. Yani hep bunlar ...o sorulacaklar, hiçbiri sorulmadı akşam bana. İhtiyacımız olan değil de ihtiyacımız olmayan Yok şeyleri. Yani. Allah'ın ahirette bana sormayacağı şeyleri bana sordular. Evet. Allah bana ahirette bunu soracak. Acaba bunun cevabını ben nasıl verebilirim? Bize bu konuyu anlat hocam diyen bir tane soru gelmedi. Sorulmayacaklara çalışıyoruz, soracaklarına da kaçıyoruz. Yani kendimizle yüzleşemiyoruz. Maalesef. Paolo Coelho'nun yazdığı Simyacı adlı romanda... Herkes kendi hikayesini yazar. Kardeş kendi hikayeni ölmeden önce mutlaka oku. Çünkü zaman gelecek. Okumadığını okutturacaklar. O evet. zaman durumu kötü olur diyor. Hikayeyi sen yazdın. Hikaye kendi hikayen. Kendi hikayeni kendin oku. Kendini hesaba çek burada diyor. Kendi hikayeni oku. İyi bir hesaba çekersen ahirette hesap kolay olur diyor. Hikayeni okumaya çalış. Biz de dedokutu yaparak hep başkalarının hikayesini okuyoruz. Hadi Şerif, Ramız ile Hadis. Allah bir kimseyi cehenneme koyacaksa ona kendisini unutturur. Hep başkasının kusurlarıyla meşgul eder, dedikodu yaptırır. Bir insanı Allah cennete koyacaksa başkalarının kusurlarını ona göstermez. Hep kendi kusurunu gösterir, hep kendisiyle meşgul olur. Bu da onun cennete gideceğini gösterir diyor. Evet. Kendi kitabını okutturur. İqra kitâbeke ve kefâ binnefsikel yevmâ aleyke hasiba Kitabını oku, oku kitabını. Bugün senin nefsin hesaba çekici olarak sana yeter. Sen kendini kendin hesaba çekici olarak yine kendin kendine yetersin diyor. Yargılayan, ...yargılamak ve yargılanan hepsi sen olacaksın diyor. Paolo Coelho şu bunu bu dünyada yap diyor. Hikayeni lütfen yazdığın romanı oku diyor. He. Bunu sen yazıyorsun. Boynumuzda takılı olarak gelecek. Boynumuzda takılı olacak o. Ta'iru hu fi'unuqihi boynunda takılı olarak. Diyecekler ki işte senin kitabın bu oku diyecekler verilecek o da diyecek ki, kul açacak o kitabı diyecek ki, mali hazel kitap Allah Allah bu nasıl kitap ya o mali hazel kitap kendi kitabına şöyle diyecek la evet. kendi yazmış. Allah Allah diyecek. Ben bunları... la yuğadure sagireten ve la kebireten illa ahsaha. irili ufaklı her şey var. Şimdi konuşurken az önce burnumun kenarı hafifçe şöyle kaşıyı verdim. Az önce kaşıdım. O bile yazılı. Gerek var mı? Olsun olmasın her şeyi yazıyorlar. Hiçbir şey Burnumu hiç. hafifçe 1 saniye kaşıdım, 2 saniye. Onu bile yazıyor. Sina kondu onu bile yazıyor. O bile yazılıyorsa hiçbir şey bırakılmamış boş bırakılmamış. O bile yazılıyorsa. Evet. Nakir deniliyor. Nakir ağırlığında bile olsa. Nakir hurma yedik. Çekirdeği elimizde. Çekirdeğin üzerinde ben beyaz bir küçük zar var. Yarı şeffaf, fullu. Evet. Biliyorsun, evet. zar. Atınca yere sallana sallana zor düşüyor. O kadar hafif ki. Onun bir gramın üçte biri veya dörte biri ağırlığında olduğunu söylüyorlar. 25 santim ağırlığındaymış. Yani bir gramın daha aşağı. Nakir Kur'an'da geçiyor. Evet. Nakir kadar bile olsa hepsinin hesabını vereceğiz. Hiç kimse sorulacak sorular hakkında merak ve endişesi yok. Hep dışa kaçıyor. Demek ki ahiret akibet kötü olacak. Alamet bu. Şimdi. ...akşamki o dinleyenlerince... ...dinleyicilerime ve muhataplarıma... ...bunu bir şekilde anlatmaya çalıştım... ...fakat o yönde açılımları olmadığı için... ...açılım sağlayamadım... ...çünkü Allah'a doğru açık değil... ...içe doğru açık değil... ...dışa açık... ...sorulmayacakları açık... ...çevreye savrulmuşlar... ...çevreden merkeze nasıl çekeceğiz... E, ...tarikat terbiyesi onun için lazım... İçe insanı dönüşü sağlıyor. Tarikat terbiyesi yani Allah Allah zikri. içe dönüşü hareket edilir. Seni sana tanıtma hareket edilir. İlim, ilim bilmek, ilim kendi bilmektir. Herkes Bir ben yani. var, ben de, ha, bana ben demen. Ben bende değilim. Bir ben var, bende de benden içiyorum. Hep dış benlikleri merak ediyoruz. Bir de iç öz benliğimiz. Hiç buna merak eden, bu deste çalışan yok kendimizle yüzleşmekten kaçıyoruz ya. Yani. Kendimizden kaçıyoruz. Kendimizden kaçıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Merkeze kaçın diyor, değil mi? Evet. Kendimiz merkezimiz yani Allah. Allah fefirru ila Kendinize kaçın diyor. Yani Allah'a kaçın. Kendilikte. Kendilik arkesi Allah'a dayanıyor. O zaman kendini tanı. Men arife nefsehu Evet. Nefsin hakikatinin arkasında Allah vardır. Fakat kadere rabbekü vardır. Olay bu. Sen Allah'a kaçman gerekirken Allah'tan kaçıyorsun. Firar anillah yapıyorsun. Firar illallah yapmıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kaç. Merkeze kaç. Çevre korkutucu. Firar, korku veren bir şeyden kaçmaktır. Firar kelimesi evet. bir şeyden korkuyorsun. Güvenilecek bir yere kaçmak. Allah güvenilecek yer. Çevre hep hesap verip sorulacak. Korkulu yerler o çevreler. Çevreden, dış dünyadan içe Allah'la buluşmaya kaçmak. Merkeze gelmek. İnsanlar çevreyi merkez haline getirdiler. Allah'ı da çevreye taşıdıkları için yarı ateist haline geldi. Bugünün modern Müslümanı ve bugünün modern Müslüman zihniyeti maalesef bu şekilde yavaş yavaş deizme yani zındıklığa doğru kayıyor. Allah korusun. Protestan İslamlık Avrupa tarafından bize dayattırıldı. ...bu zokayı ilk yutanlar... ...ilahiyatçı akademisyenler oldu. Akılcı İslam üretmek. İman akıl ötesi bir olay. Evet. Akıl ötesi bir olayı... ...akıl içi bir olay olarak... ...lanse edemezsiniz. Yoksa Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi... ...sırf akılcılık ve pozitivizm... ...dört ayağı, bata ...saplanmış, merkep gibidir. Çıkarmak mümkün değil. Mal. Akıl çünkü kendi başına... ...değil... ...Allah'ın verdiği ışık da yol alır... Evet. ...kalple akıl irtibatını... ...korabilmeye biz... ...tasavvuf adı veriyoruz... ...tasavvuf terbiyesi adı veriyoruz... ...o zaman kalbimizle bağımızı... ...kesmememiz lazım... ...çünkü Allah kalbimizde... ...yok desek de kalbimizde var desek de... ...Lenin... Aleksandr Vladimir, İliç... ...Lenin, Karl Marx... ...Allah yok diyordu... Onlar Allah yok derken Allah yoku dedirten yine kalplerindeki Allah'tı. Evet. Yani kalplerinde yine Allah vardı. Ama kalplerindeki Allah'ın farkında değillerdi. Tarikat terbiyesi de bu farkındalığı sağlamakla alakalı bir keyfiyet. Yoklukta bir varlık var zaten. Tabii yok yani. dediğin şeyde bir, bir varlık var. Varlık var. Evet. O yok yok değil. Ki ölürken bu yüzden فَيِذَا بَلَغَتُوا هُلْقُمْ Ruh boğaza geldiği zaman gözünüz açılır görürsünüz diyor. فَكَشَفْنَا anke غِطَاءَ eke. فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ O gün göz açılır ve bakış demir gibi keskin olur. Her şeyi, ahireti görürsün. Aa, Allah varmış, Aa, ahiret varmış. Bunu görürsünüz diyor. Ama son nefeste imanın faydası yok. Firavun'un imanı gibi Amen tu la ilaha illa'lazi قامت به بنو اسرائیل şu anda boğuluyorum ama beni İsrail'in inandığı Allah'a da inanıyorum dedi Firavun. Kur'an'da ayet bu. Evet. Faydası var mı? Yok. Bu hasanelerin reanimasyon servislerinde bir talebime mezuniyet tezi olarak görev vermiştim. Amerika'da yayınlanmış ...bir takım akademik çalışmalar var... ...öbür tarafa... reanimasyon servislerinde... ...kısmi ve göreceli olarak... ...izafi olarak... ...kısmen nisbi olarak... ...gidenler... ...ve gerisin geriye dönenler var... ...hayata yeniden döndürme servisleri... ...adam ölüyor... ...bir dakika ölü kalıyor... ...bir buçuk dakika, iki dakika... ...hemen elektroşok makinesini dayıyorlar... ...bir zıplıyor... ...ondan sonra tekrar hayata dönüyor... ...o sırada neler gördünüz? %25'i hatırlıyor. %75'i bir şey gördüğünü hatırlamıyor. Hı, dört hatırlayanlar... Dört ...hatırlayanlar... ...tabii klinik profesörleri akademik çalışma yapmış. Bilimsel çalışma bu. Evet. Gözlem yapıyor. Bu insanlar gittik dediği yerde... ...ne görüyorlar? Dönenlerin hepsi... ...diyor kutsal kitaplarda... İncil'de, Tevrat'ta... ...Ve Kur'an-ı Kerim... ve ...Mukaddes kitaplarda... Anlatılan cennet ve cehennemle anlatıyorlar diyor. Bir kısmı cehennem anlatıyor, bir kısmı cennet anlatıyor diyor. Demek ki var. ya. O ara, yani bu ruh daha bedende ayrılmadı, boğazda duruyor, çıkmak üzere. Iken göz açılıyormuş, Kur'an'da öyle söylüyor, göz açılıyor. Ama ruh daha terk etmedi. Nerede? Boğazda, çıkmak üzere. Kurbanı da boğazdan kesmemiz de... Ruhun boğaza gelmesini beraber incelerseniz çok farklı bir tefsir ve yorum ortaya çıkar. Onun üzerine durup da tefsir yapan tefsir kitabını da görmedim ben şimdiye kadar. Evet. Hayvan keserken boğazından kesiyoruz. Biz de ölürken son nefesimizde ruhun tam çıkmak üzere olan haliyeti nez denilen o an İzabela hıtul hulkum diyor. Yine boğazla ruhun bedenden ayrılıp ölme arası boğazla bağlantısı ölüm. ...şu boğazda ne var? Mevlana Hazretleri... ...ruhla beden arasında beyaz bir iplik var diyor. Esrail gelir... ...yani uykuda ölüyoruz ya... ...ruhumuz bir yere gidiyor, rüya görüyoruz ya... ...o ruhla beden arasında o beyaz gümüş renkli iplik... ...bağlı duruyor. Bağlı Ayrı ama iple bağlı. Modern parapsikolojide de Mevlana'nın dediğini diyor... Ezrail gelip o ipi kesiyor ölüyor. Bitti. İşte o ip ama ruh bedende değil... ...ama hala bağlıyız. O anda gördüklerimiz... Gezi murakabede... ...dervişlerin gördüğü vakalar... ...işte ruhun bedeninden çıkmış hali... ...ve gördüğü olaylar ki... rüya değil vakadır bunlar... O da ayrı bir yorum yapılması gereken bir husus evet. Hem ayet böyle söylüyor Modern para psikoloji Astral beden e, Korporel bedenin üzerine çıktığı zaman Yani ruh bedenimiz Bu cisimsel Maddi bedenimizin üzerinde Çıktığı zaman ikisinin arasında Beyaz renkli gümüşi renkte Bir iplik ile birbirlerine bağlı diyor Mevlana da aynı şeyi söylüyor evet. Mevlana bunu 750 sene önce söylemiş ...modern para pis soluklarını kezbetmiş. Ama oradan gidip de gelenler... ...hatırlayanlar anlattıkları... ...ya cennet anlatıyor ya cehennem anlatıyor. Görebildikleri bu. Demek ki kutsal kitaplar yalan söylemiyor. Ahiret var, cennet ve cehennem de var. Evet. Bu konuyu da keşke bir vakit İnşallah. olsa da... ...sırf bu konuyu Sadece. gidip gelme. Gidip. Ondan sonra rüyada yaşadığımız haller... ...murakabede kendimizden geçip... o ...yaşadığımız o... ...deep contemplation dediğimiz derin iç hallerimizde ortaya çıkan yeni yapılar. Evet. Vaka denilen. Acaba bunların kimyası, bunların mahiyeti ne? Arka planını, insilahını Mevlana'nın dediği gibi bir gece insilah oldu diyor. Ruh bedeninden tamamen koptu diyor. İplik de kopmuş. Bastıkaden iplik de kopmuş. Ölümü yaşamış. Göremiş öyle mi? Bana Konya gösterildi diyor. Bir baktım Konya altın bir tabak. Anladım ki Konya'nın imanı kuvvetli. Daha sonra baktım ki o altın tabağın içinde akrep dolu, zehirli. Anladım ki Konya ahalisi dedikoducu. Mevlana Hazretleri söylüyor. Evet. Vahişim. Evet hocam. 42 yıldan beri savuş çalışması yapıyoruz. Sadır okuması yapmıyorum ben. O maneviyat yok bende. Sadece satırları okuyoruz. Satırlardan yansıyanlar bunlar. Yani satır, kitap bilgileri bunlar. Bende hiçbir hal bilgisi yok. Estağfurullah. Ve insana doğru... ...Alexis Karrelin dediği gibi... ...insan bu meçhul. Bunları ele aldığımız zaman... ...meçhule doğru bir gidiş var. Yani bir karanlığa gidiş. Ve karanlığın sonu yok. Hep aydınlanacak... ...karanlıklarımızla dolu içimiz. Aydınlanmayı bekliyor... O da Allah zikri. Tıcavufun ve tarikatların öğretmeye çalışında bu. Allah bitti. İnşallah. Allah bez, gerisi boş, baki heves. Allah aydınlanmayı nasip eder inşallah. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak umidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.